Herkese günaydın ee, özür dilerim. Dilin destek projesi özel yayını diye başlayacaktım ama pazar günü onu sona erdirdik artık ve özel yayının hemen ardındaki ilk türler arası programdayız. Canlı yayındayız şu anda saat 10.33 hmm, e, beni e, heyecanı sürükleyen bir konum ve bir konuğum var. Hasan Deniz'le birlikte Altelibe sergisini konuşacağız. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Hasan er Bey. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk konu konuştuğunuz değil programıma. Öncesinden de Ali ile ilgili Koço sergisini, Koço'da yapılan sergiyi konuşmuştuk sizinle. Ee, Milli Raya Suran Sanat Galerisi'nde açılan e, Altelibe sergisi 18 Mart'ta açıldı. 26 Nisan'a kadar sürecek. Bunu konuşacak siz konuşacağız sizinle ama tam da türler arası programının bağlamına uygun bir biçimde pek çok girintileri var aslında bu serginin ama ilk önce Altelib'e kavramını konuşarak başlayalım. Bu nedir Altelib'e? Altelib'e Almanca eski aşk olarak çevirebileceğimiz bir kavram. Bakarsanız bunlar oldukça kişisel fotoğraflar yani benim geçmişimle kurduğum bir takım sahneleri sizinle paylaştığım bir arkadaşımın söylediği biraz mahremini açmak gibi bir sergi oldu bu. ...Atelibe ismi şöyle ortaya çıktı... ...isterseniz onu anlatayım. Lütfen. Sergide çekimi planlanmış tek bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Berlin'e yaptığım bir seyahat sırasında... ...yıllar önce okuduğum Tezer Özlü'nün... ...Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabını... ...tekrar yanıma alıp... ...yine Berlin'de de geçen sahnelere... ...selam çakmak amacıyla... ...okuduğum sırada ortaya çıktı. Tezer Özlü'nün kitabında... ...Eski Sevgi Barı diye bir... ...mekandan bahsediliyor... Bunu Almanca'ya çevirdim. bir acaba var mı böyle bir bar diye aradım. Bulması biraz güç oldu. Çünkü aslında zannediyorum bir zamanlar popüler olan şimdiki genç insanların bizim neslinde çok fazla takılmadığı bir mekan bu. Buraya gittim. Bu gemi fotoğrafı çekilen e, tek planlı fotoğraf. Ve kitaba da bakarsak aslında sergi dizilimi öyle değil ama kitapta bu yerinden hareket etmeyen Alte Libe gemisiyle başlıyor serimiz. Evet. Yine aslında hareket etmeyecek olan bir zaman kafe restoran bar değil herhalde çünkü Yalova'nın ortasında çok öyle bir şey imkan yok. Eski inkılap gemisinin arkası toprakla doldurulmuş aslında sizi hep böyle bir takım keşiflere yeni bir şeyleri bulmaya yönelten benim aklıma gelen ilk araç olan bir gemi bir tekne Yerinde sabitlenmiş olarak seri yerinde bitiyor. Yani aslında benim bütün bu fotoğraflarda yakalamaya çalıştığım zamansızlık kavramı tamamen hapsolmuş içinde kendi içinde sürekli döne gelen bir şekilde tekrarlanıyor. Bu alteliği ve hikayesi de bakarken bütün bu fotoğraflara aslında bir Fransız kültür eğitimi almış olmama rağmen bayağı da bakışımda ciddi bir Alman mantığı, bir o ciskiye biraz Kare olmak yani çok yuvarlak da değil. Alman romantizminin de etkisi var. Bu çok uygun geldi bize. Alteliğbe, Eski Bir Aşk, bütün o hikayeyi benim geçmişime selam yollamak. Ve e, ayrıca Almanca kavramları ve kulağa gelişi de bana çok yakın geliyor. Çok hoşuma gittiği için bunu seçtik. Bir güzel hikayesi var bu Alteliğbe'nin. Tezana'nın bunu eski sevgi bari olarak kullanmış kitabında. Daha sonra internette bakıyordum ben ve Tomris hanımında Tomris Uyarında aynı isimli bir hikayesi olduğunu gördüm. Eski bir hikaye fakat kitabı bulunmuyor, bitmiş 8. Günah kitabı. Bir kadın hikayelerinde Berlin derlemesinde var gözüküyor. İşte onu aradım. Bir takım büyük artık zincir olan firmalarımıza soruyorum işte. Atıyorum Kırşehir şubemizde bir tane gözüküyor bilmem nerede var gibi pek olmayacak hayali bir şeyler söylüyorlar. Sonra annem de bu kitap acaba olabilir mi diye aklıma geldi. Annem de buldum o kitabı çok sevindim. Hangi kitap olduğunu e, alınca elime anladım ve e, elime aldım. Annem de ah canım dedi çünkü annem de e, Tezer Hanım'ın Avusturya Lisesi'nden arkadaşı. Tabi bu benim çok ilgimi çekti çünkü aslında ben bu hikayeyi ona anlatmadım ve Tezer'in hikayesinden çıkılan böyle bir tesadüf olduğu sergi ismini verdi. Son andayı da anlatmadan annem elindeki Tomris kitabını Tezer'in kitabı zannetti ve öyle bir tepki verdi. Bu tabi çok hoşuma gitti tesadüf olarak. Biraz daha devamı da geldi bu hikayeyi sonradan e, Turgut Uyar'a anlattım. Turgut'un da çok hoşuna gitti hikaye yok doğru falan diye konuştuk. Turgut'u da Sergeye'ye davet ettim. Salı günü işte 18 Mart'ta Turgut geldi elinde bir kitapla dedi ki tekrar basıyorlar bir şeyleri. Bugün yapı krediden bir koli geldi dedi. Acaba mı diye koliyi açtım ve dedi kitap tekrar basılmış. Sana bir tane bunlardan sıcak sıcak getiriyorum Tomris Hanım'dan dedi. E fotoğraf gibi hayatta da ben bu tesadüfleri çok seviyorum. Aslında sizi çok ilgilendirebilecek tanımadığınız bir sokağın yanından geçerken hayatınızı ...bayağı derinden etkileyebilecek bir resmi, bir mekanı, bir imajı açılmış olabiliyorsunuz. Onun için bu e, fotoğraftaki tesadüf hikayesini hayatın tesadüfleri gibi gördüğüm için pek hoşuma gitti bu hikaye. Evet yani tuhaf bir şekilde resim tamamlanmaya doğru gidiyor diyebiliriz aslında. E, Tezer Özü'yle ba başlayan, Tomlis Uyar'la devam eden, Turgut Uyar'ın katılımı ve sergiyle, serginin açılışıyla noktalanan bir şekilde resim tamamlanıyor düşünebiliriz. Bu hemen aslında bir sonraki soruma beni bağlayacak ama e, şu bilgiyle müsaadenizle aktarmayı e, tercih ederim. E, Murat Gülsoy'un metinlerine baktığımızda, Murat Gülsoy'un metin kaleme alma biçimi de tesadüfi demeyeyim ama olabilecek e, yaşantısal sürprizlere ve hatta rüyalara kadar gidip baktığımızda Murat Gülsoy'un buna çok son derece açık bir şekilde olduğunu, hatta yazda yazma ediminin Büyük bir parçasını bu açıklığın oluşturduğunu görüyoruz Murat Gülsoy'un kaleminde ve e, Tezer Özlü, Tomlis Uyar ve Turgut Uyar üçgeninin dışında bence bir de e, dördüncü köşe olarak tam da bu anlamda bu tesadüfler ya da bu açık olma durumu Murat Gülsoy'a bağlanıyor burada ve e, aynı zamanda sergi de kaleme alan kişi Murat Gülsoy. E, bu denk gelmeyi nasıl açıklıyorsunuz ya da bu tercihi nasıl açıklıyorsunuz? Aslında tabii sonrasından gelen e, şey diyelim hani evrenin ateli ve selamı ve hoşluğu tesadüfler e, paketinin dışında baştan beri ben böyle bir sergi yapsam ve Murat yazsa düşüncesi bende hep vardı. Çünkü Murat'ı hayalet gemi zamanından beri takip e, ediyorum. Ya bu arada ben. çok özür dilerim çok kişisel fikrimi söyleyeceğim. Benim için olağanüstü bir yazardır. Aynı Bunu da söylemeden diyeyim. geçemeyeceğim burada. Ben de hep öyle bir düşüncem oldu aslında Murat'la ilgili. Çok yakın buldum bazı sahnelerini kafamda arada hatırladığım hikayelerinden bazı sahneler var onlar çok güzel fotoğraflar işte onlar o kadar beni yakın buldu ki pardon çok istedim. Ve bu proje ortaya çıktığında bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla Murat Gülsoy'la irtibat kurdum. Kesin bir seri yoktu o zaman elimde yani ama olması çok yüksek ihtimal fotoğraflar üzerinden böyle bir projem var. Acaba böyle bir metin yazmak ister misiniz diye kendisiyle görüştük. Olumlu yaklaştı bana. Benim buradaki aslına bakarsanız Murat'ın seçmem yani seçmek demeyelim istememdi talebimdeki hikaye. Biraz fotoğrafların ruhuyla da Murat'ın metinlerinin fevkalade ilişkili olması. Çünkü bu fotoğraflarda bir tanımsızlık, bir bildirmeden uzaklaşma var. Yani bir kuramsal metin olsaydı bu kitap da aslında benim fotoğrafta anlatmak istediğim, yaklaşmak istediğim şey çok iyi olmayacaktı. Şöyle ki bu fotoğraflar birçok yerde çekildi ama hiçbirinin nerede çekildiğini söylemiyorum. Hiçbirinde belirgin bir takım şehirlerdeki yapıları... ...görmemeye çalışıyorum. Yani var tabii bir iki ufak tefek Onları anlaşılabiliyor. Fakat özellikle kaçındığım şeyler bunlar zamansızlıkla birlikte. Murat'ın hatta bu proje ortaya çıktıktan sonra okumadığım bir şeylerini okuyordum. Ve sergiye koymayı düşündüğüm... Bir takım fotoğrafların hatta bir tanesinin Murat'ın baba oğul ve kutsal romanındaki geçen baya önemli sahnelerden biri olduğunu görünce tabi iyice bir irkildim. Onu koymadım biraz hani çünkü o şey olacak hani Murat bunu yazmış bu adam da bunu gitmiş. Evet bir iş o otaksız bir şey. Ee, rahattı Murat bu metni yaratırken yazarken o fotoğrafları verdim kendi hikayesini yazdı ama onun hikayesi bana oldukça uyuyor. Yanılıyorsam düzeltin Murat Gülsoy'un da kaleme aldığı ilk metindir değil mi bir sergiyle ilgili yani daha öncesinde hiç denk gelmedim böyle bir şeye bu türün dışında yazına denk gelmedim ama benim eksikliğim olabilir. Murat'ın sergi olarak böyle sergi yazısı olarak benim bildiğim de ilk metni ama Murat'ın daha önce bir takım fotoğraflara alt metin yazdığı bir çalışması vardı yani sergi metni gibi değil de bir fotoğrafa bir metin yazıyor böyle bir şey oldu eski bir. Zannediyorum 2000'lerin başında yine Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen bir Amerikalı arkadaşın fotoğraflarına bir şeyler yazdı. Onu görmüştüm. Evet devam ediyoruz. Hasan Deniz'le Söyleşmeye Biliraya Suran Sanat Galerisi'nde 18 Mart'ta açılan ve 26 Nisan'a kadar devam edecek olan sergisi Alteli Bey'i konuşmaya devam ediyoruz. Peki genel olarak fotoğraflara baktığımızda nasıl fotoğraflar sergileniyor? Bunu da konuşalım. Bu fotoğrafların geneline baktığımızda e, oldukça benim hikayem gibi gözüküyor ama şunu söyleyebilirim burada bir fotoğraf var mesela aslında hepimizin zamansız e, klasöründe tuttuğumuz birlikte paylaştığımız bir tane fotoğraf var orada çok belli yani söylemiyoruz bunun ne olduğunu ama aslında dikkatli bakan gözler bunu görebiliyor bu AKM'nin yan cephesinin bir fotoğrafı. Fotoğraf e, tam olayların patladığı e, cuma gününden sonraki AKM'nin içine e, girilen diyelim o pazar sabahı öğlene doğru bir saatte çekildi. O fotoğrafta görünenler o binaya ilk girenler. Ha. Şimdi evet. Yani o on buçuk, on bir sıralarında biz gittiğimizde binanın üstünde kimse yoktu. Yana gittim, çektim ve sonra oradaki insanlar girdiler ve tepede o bayraklar asılmaya başladı. Yani saat biraz yanlış olabilir de yani sabahtan öğlen olmamış bir saatte çekildi o fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı aslında ilk baktığınızda AKM gibi algılayamayabiliyorsunuz. Ama dikkatli bakıp sorguladığınızda aslında o bomboş alanın... Şimdi bambaşka amaçlar için kullanılmış, bizim jenerasyonumuzda özellikle çok ciddi bir hatırası, yaşanmışlığı olan bir bina olduğu için ben fevkalade ilişki kuruyorum o binayla. Çünkü benim gittiğim ilk konser o binada. Bir Japon müziği, işte kotolar falan var. Bir takım no hikayeleri anlatılıyor. Böyle bir batrak, tuhaf bir şey. Unutulacak gibi bir bina değil. Ona bir e, toplu olarak... Hepimizin adına koymayı çok istedim buraya ve çok sevdiğim de bir fotoğraf sergiden. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum bütün bu seri içinde. Evet, devam ediyoruz Hasan Deniz'le söyleşmeye. Peki hazırlık süreci ve sergiye karar verme aşamasından konuşacak olursak bu zaman nasıl geçti? Yani e, konsepte karar verip ardı sıra bu fotoğrafları mı çektiniz yoksa böyle bir çalışma yaptınız ve bu yap... ...yapmış olduğunuz çalışma böyle bir sergi fikrini mi oluşturdu? Yani nasıl oldu bu iş? Bu, bu sergi fikrinin ortaya çıkışı yani burada bir sergi yapalım fikri... ...Koço sergisi için <gülüyor> birleştiğimizde Ali Arif Ersen'in Koço fikrinden yola çıkılan bir toplu sergi yaptık biz... ...iki yıl önce Milli Rasyon Sanat Galerisi'nde. O zaman galeti yöneticileri Ameli Edgü ve küratör Ayşegür'den bana böyle bir teklif geldi... Benim de hoşuma gitti. Çünkü çok sevdiğim espası, güzel bir galeri. Bence yeri falan her şeyle çok güzel doğru bulduğum bir yer. Bu fotoğraflarsa benim aslında yıllardır çektiğim bir seri gibi. 10-15 yıldır ben biraz da böyle bir fotoğrafın belge olmaktan olabildiğince uzaklaştığı, bilgilendirmeden zamansızlık olarak diyebileceğimiz, nitelendirebileceğimiz bir terk edilmişliğin, yarı kalmışlığın da ön planda tutulduğu seriler çekiyorum. Yani gittiğim bir şehirden ana bina olarak bildiğimiz ne bileyim, ben de herhalde çok gitmişimdir ama mesela Eyfel fotoğrafı yok bende ya da Roma'ya gidince Pantheon fotoğrafı çekmiyorum, çekmedim hiçbir zaman öyle bir yerlerde büyük binaları. Hep aslında bu fotoğraf burada da olabilir, burada da olabilir hissi uyandıracak. Kendimle birebir ilişki kurabildiğim mekanları Fotoğraflıyorum ben. İnsan olabildiğince kaçındığım bir şey. Zaten burada da çok az fotoğrafta insan var ve onlar da bizle ilişki kurmuyorlar. Bize bakmıyorlar ya da çok ufaklar. Baksalar bile çok ufak oldukları için biz onla o ilişkiyi kuramıyoruz. Bunların e, bu düşünce de şundan kaynaklanıyor. İnsan çok güçlü bir aktör. Yani siz o fotoğrafta insanı koyarsanız aslında o sahneyi değil insana çok büyük bir rol biçiyorsunuz. Bu bana biraz zor geliyor. İnsanlığa biraz derdim var benim fotoğrafta. Genelde hep insansız oluyor. Çekiyorsam da işte hatıra fotoğrafı dediğimiz sergileyebilir miyim çok emin olmadığım bir şey. Yani mesela bu yolda devam edip 20 yıl sonra insanlı bir sergi sırf insanlı bir sergi yaparsam ben bu aslında baya bir devrim benim fotoğrafım için. <gülüyor> e, peki şunu da merak ediyorum. Olağanüstü kompozisyonlarla karşılaşıyoruz. Ee, kitabı da incelerken bir taraftan kurgusal bir şey hiç gittiniz mi yoksa sadece gördünüz tanıklık ettiniz ve bu fotografik bir değer taşıyor dediniz ve fotoğraf mı çektiniz kurgusal bir şey yok bu seride çünkü kurgusal olunca ve siz bir şeyleri de düzeltmeye başladığınızda o biraz amacını değiştiriyor bana yani doğrudur ...yanlıştır gibi bir şeyi tartışmıyorum... ...ama benim bu seride... ...özellikle yaklaşımım... ...tamamen aslında o tesadüfler üzerinden... ...zira işte... ...profesyonel fotoğrafçılık da yapıyorum ben... ...ve burada aslında... ...mükemmeli yaratmaya çalışmanı sizin... ...her şeyin kurulu olması... ...en ufak detaylara kadar... ...istenmeyen, estetik olmayan bir şeylerin... ...temizleniyor olması... ...ve bunun fazla tüketiliyor olmasına karşı... ...bir duruş da var aslında burada... ...çünkü... O da çok sıkıcı bir şey yani binlerce imajla karşı karşıya kalıyorsunuz hepsi ellenmiş dokunulmuş bu böyle bir şey artık yapacak bir şey yok doğru değil gibi bir iddiam da yok benim. Fakat bunların rahatlığı huzurluğu ve kusurları bazılarında estetik kusurlar da var onları seviyorum ben ve düzeltmeye çalışmadım hiçbirini oldukları gibiler evet. o samimi geliyor bana. Öf, galiba kendimce daha da önemlisi gerçek geliyor. ...çekmiş olduğunuz fotoğraflar bu anlamda... ...gerçekten çok etkileyici... ...yani sizinle bir taraftan konuşuyorum... ...bir taraftan kataloğa, kitaba... ...göz atıyorum... Ee, ...çok öyküsü olan... ...ama kurgusal olmadığından ötürü... ...başka bir gerçekliğiyle de izleyiciyi... E, ...bam telinden uğran... ...yakalayan fotoğraflar sergiliyorsunuz... ...burada merak ettiğim temel problem... ...belki de... E, çağımızın, ...çağımız sanatın temel problemlerinden biri... E, ki az önce bunun bir çaktırmadan buna bir giriş yaptım ne kadar kurgusal diye. Bu anlamda teknik ve içerik arasında nasıl bir yani bu sergi ilişki neler söyleyeceksiniz işin tekniği ve içeriği açısından biliyorum ki. Çünkü giriş yazısını okuduğumda içeriğe çok fazla önem verdiğinizi biliyorum. Şimdi bu zaten yapısı itibarıyla Kusurları da seven bir seri olduğu için yani her şeyi estetize edelim düzeltelim işte o dal buradan kötü gözükmüş bunu silelim oradaki heykelin üzerindeki yansıma biraz yumuşasa ne güzel olur İşte o düzelsin falan gibi şeylere uzak olduğu için bakış olarak da. Burada illaki bir şu materyal olacak, bu makineyle çalışılacak, bu format olacak, film olacak, dijital olacak gibi bir takıntı yok. Ben filmle fotoğraf çekmeyi açıkçası her zaman daha çok seviyorum ama doğrusu budur, dijital olmaz diye bir yaklaşım yok. Burada cep telefonuyla bile fotoğraflar var bu serinin içinde. Dolayısıyla bu üretim mecra olarak elinizde ne varsa... Aslında konuyla ilgileniyorsanız çok da mühim dertli bir durum olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü buradaki e, ışık, kompozisyon gibi şeylerden her şeyden daha önemlisi olan o sahneyle, o hikayeyle olan ilişkimiz gibi yaklaştığım bir seri benim. Onun için e, şey olarak yani teknik olarak hiçbir derdimiz yok. Zaten olmamalı da artık şu çağda bu kadar üretilirken bir şey, herkes fotoğraf çekerken, videolar çekerken, Telefonlarıyla yani en basit elinizde cebinizde her daim sahip olabildiğiniz bir kayıt mekanizmasıyla insanların derdi olması bana çok doğru gelmiyor ama her zamanda bambaşka filmle çekilmiş büyük bir fotoğrafın Hissi de başka bir şey şimdi onu da bir yere koyamıyoruz yani yan yana bakınca arada bir fark tabii ki var his olarak var ilk önce yani sizin sürekli o çektiğiniz dijitallerle çekip çekip ne çektim deyip aa şuradan olsun biraz daha yandan olsun bir şey olsun gibi dertleriniz filmde yok çünkü aslına bakarsanız öyle bir şeyi görmediğiniz referans olmadığı için elinizde o an ne varsa o var. O bana tabii çok hoş geliyor ama biraz daha ağır olduğu için bu işler öbürü çok daha pratik ve aslına bakarsanız prodüksiyon maliyeti olmayan bir mecra olduğu için fevkalade kullanılan bir durum. Evet çekim tekniği ve içerikle kurmuş olduğunuz ilişkiye dair Aragüler de sizinle benzer bir noktada duruyor ve öncülü diyebileceğimiz aslında bir anlamda öncülü diyebileceğimiz. Anikarthy, ee, Breton da benzer bir noktada duruyor. Yani içerik ve görülen şeyle ilişki kurma, kurgusal olanın fotoğrafta kurgusal olanın e, dışında bir yerden buna bakma. Yani ustaların tabiriyle, yani şıp şak o anda çekmek fikrinden bahsediyorlar. Kisel olarak da yakın durduğum bir fikir. Çünkü e, burada Beni programcı sizi foto fotoğrafçı yapan temel unsur da aramızdaki bu fark galiba yani sizin yani tak diye görmüş olduğunuz bir şeydeki ki fotoğraf niteliğini ...seziyor ve... ...onun fotoğrafını çekiyor olmanız da galiba... E, ...bu anlamda da... ...kurgusal olana itiraz etmiyorum... ...çünkü o da bir... E, ...disipliner bir tavırdır... E, ...fotoğrafın kurgusal biçimiyle ilgileniyor olmak... ...ve oradan başka bir şeye Tabii gidiyor hiç, olmak... ...tabii şekilde karşı Elbette. olmamalı... Yani, ...yani karşı olmak... Saçma bir şey çünkü Elbette. gerçekçi bir şey değil o zaman sizin bütün orta çağ resmine her şeye karşı Aynen, olmanız öyle. lazım çünkü öyle bakarsanız o fotoğrafların hepsi kurgu neredeyse o ışıklarda bütün Rembrandt resmini sevmiyorum demek Aynen, çünkü öyle. kurgu bu demek gibi. Biraz akılsızca bir yaklaşım oluyor aslında. Elbette. bakarsanız. Elbette. Sadece burada bir tercihten bahsediyorum. Da, ee, şüphesiz o başka. E, tercihiniz de açıkçası bana yakın gelen bir tercih. Bresla'nın da, tercihlerinde olduğu gibi. Burada şunu son olarak vaktimiz zaraldı biliyorum ama şunu son olarak da konuşmayı tercih ederim. Günümüz sanatına, kültür sanat ve edebiyatına baktığımızda aslında türler arasında uygun bir şekilde bunu genişlettiğimizde bu... E, İçerik ve teknik meselesi hala günümüzdeki temel tartışma konularından biri. Özellikle e, postmodern isimle birlikte sanatta çok yoğun bir şekilde dönen bir tartışmaydı bu. Ne vakit ki e, sizin de işaret ettiğiniz AKM'nin de olduğu serinizde... E, ...ne vakit ki hepimiz olan bitenle hemhal olmaya başladık. Dünyanın ve ülkenin gidişatıyla hemhal olmaya başladık. Buradaki içerik ve... E, Biçim, teknik ilişkisi değişmeye başladı artık. Siz bununla ilgili neler gözlemlediniz ve neler düşünüyorsunuz? Yani bu gerçekçi fotoğraf, gezi üzerinden gidersek... ...aslına bakarsanız orada bir biçim çok daha gerilla, hızlı çekilen... ...ve oldukça basın fotoğrafının ama fevkalade estetik yaklaşımlar, kaygıların da olduğu muazzam örneklerini gördük. Eğer böyle bir toplumsal olaydan gidiyorsak zaten bunlar... Çok kaliteli, estetiğin ön plana alındığı, dijitalin de tabii çok fevkalade konuyu desteklediği. Çünkü işte teknik olacak ama hani asa değiştirebiliyorsunuz, karanlıkta çekebiliyorsunuz, gözün gördüğü gibi bir şeyler alıyorsunuz. Şimdi eskiden fotoğraflar böyle değildi gece fotoğrafında. O kadar sizin belli anı yakaladığınız bir şey yoktu. O anlar akıyorlardı. Şimdi bu anları siz donmuş olarak tüketebiliyorsunuz. Teknik açıdan tabii bu tip fotoğrafa inanılmaz bir faydası var dijitalin. Yani bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Bu fotoğraflardan da aslına bakarsanız hani dumanlar, ışıklar, şunlar bunlar... ...yine de ileride kalacak olanlar içerik olarak aklınızda kalacaklar. Yani en güzel zamandaki en muhteşem Breson fotoğrafı da aslında içerik olarak elinizde, aklınızda kalıyor. Evet. Yani bir 20 yıl sonra düşündüğünüzde o günlerden ne kaldı diye... ...içeriği en güçlü olan fotoğraflar kalacak. Aslında sanatta da böyle yani... ...çok muazzam, hiç yapılmamış... ...bambaşka bir teknik bir şeyin... ...denendiği, kilometre taşı... ...bir takım işler dışında o döneme ait... ...aklımızda kalanlar aslında... ...içeriği de fevkalade kuvvetli olan... ...çalışmalar. Evet hala William Shakespeare yani o ve William tabii. oynuyoruz. Bu bunun en büyük sergilerinden biridir. Ben soruma... E, ...ziyadesiyle yanıtı aldım. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey konuğum olduğunuz için. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programı dinleyici destek projesi özel yayının ardından gerçekleştirdiğimiz ilk programın konuğu Hasan Deniz'di. Hasan Deniz ile sergisini konuştuk. Milyar Yasuran Sanat Galerisi'nde 18 Mart'ta açıldı. 26 Nisan'a kadar da görebilirsiniz. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati, evet, evet.